وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِنِينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ashab kiram kadar güzel örnek bir nesil yok olmayacak olmadı bu dünyada. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim ne dediyse o hale geldiler. Ve Allah da onlardan razı oldu. Kur'an-ı Kerim bir insanı ne hale getirir? Bunu ashab-ı kiramda gördüğümüze göre ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Kur'an bizi hangi hale getirecekse ashab-ı kiram gibi çalıştıktan sonra biz de o karakterler üzerinde kendimizi yoğunlaştırmamız lazım ki işi kolaylaştıralım yani Kur'an'ın insana sağladığı ahlaktan hayat düzenine kadar belli kurallar var belli yaşam tarzları var Kur'an sürekli bunları pompalıyor bunları heyecanlandırıyor Ashab-ı kiram canlarından bıkmış insanlar değillerdi ama kılıçların ve mızrakların önüne koştular çünkü Kur'an insana şacaat veriyor heyecan veriyor. Bize niye vermiyor? Bunun sebepleri ayrı. Ama biz de asab-ı kiramda ortaya çıkan o karakteristik yapıya ait parçaları, hücreleri kendimizde toplamaya çalışırsak bir iznillahü taala Kur'an'ın bizi yönlendirmesini de bir tür kolaylaştırmış oluruz. Bunları başlıklar olarak Zikredeyim Kur'an-ı Kerim bir insana neler verir O vermeden biz ona hazırlık yapalım diye bunları sayıyoruz Bir Hayatı Düzenli Dikkatli Ve kaliteli yaşamaya yardım eder Tekrar ediyorum Düzenli bir hayat Çünkü beş defa namazı yönlendiriyor sana Güneş doğarken uyumayacaksın diyor Güneş batarken tesbih yapacaksın diyor Anâ el-leyli ve trafen nehâr Bunları tavsiye ediyoruz yani düzenli bir hayat, dağınıklık yok dikkatli bir müslüman her işi en iyi yapan bir müslüman istiyor Kur'an-ı Kerim aynı şekilde insanın içinde gizli bulunan enerjiyi yürekliliği, şecaatı, ahde vefayı, sadakatı öne çıkarıyor dolayısıyla enerjilerimizin içimizde çürümesini önlüyor hayatı tertipli, düzenli yapıyor Allah'ın hakları, kulların hakkı, hayvanın hakkı Dünya için yapılacak işler, ahiret için yapılacak işler Dünyadan nasibini unutma, ahireti unutma, dünya oyun oynacak. Hayata bir çeki düzen veriyor Öncelikli, önemli ve normal işlerimiz diye bir sıralama yapıyor, bu önemli Himmetimizi yani bakışlarımızı arşa taşıyor Kur'an-ı Kerim Dünyada takılıp kalma çakılma dünyaya diyorum Ey iman edenler! Nedir bu dünyaya çakıldınız siz? Dünya hayatına mı razısınız? Ayetin okudukça mümin yer temasını kesiyor, yer çekiminden kurtulup arşa kadar yükselecek bir heyecan taşıyor Bu oluşuyor Aynı şekilde dilimizi, kulağımızı, gözümüzü yönlendiriyor Ey insan! Herkesin bir denetçisi var göz takip altında, kulak takip altında dikkat et bunların hesabını vereceksin diyor. Bu dolayısıyla biz de buna hazırlıklı olmamız lazım. İhlasımızı, tevazuumuzu, sabrımızı insanlık uğruna, İslam uğruna birbirimizle yardımlaşmayı yeri geldiğinde mümin bir kardeşimizi kendimize tercih etmeyi, randevülerimize sadık olmayı, sözümüzde durmayı sinirlendiğimiz zaman nefsimize hakim olmayı emanetlere özen göstermeyi öğretiyor doğruluğu öğretiyor Allah için sevmek Allah için buğz etmek öğretiyor harcama kurallarını bize öğretiyor diyor ki avucunda malı böyle sıkı tutup pintileşme böyle olma diyor savurup şeytanın kardeşi de olma diyor İktisatlı ol İktisat dengeli tutmak demek şimdi iktisat ekonomiye kullanılan bir isim oldu Kur'an'da iktisat dengeli iş yapmak demek yürüyüşün dengeli para harcaman dengeli sevgin dengeli Allah için seviyorsun ama eşini çocuğunu arkadaşını Allah'ı sever gibi sevmiyorsun Peygamberi bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sever gibi sevmiyorsun Kur'an bunu insana öğretiyor Vela ve bera öğretiyor Nedir velâ ve bera? Biz ve onlar Bu dünyada mümin olarak Allah'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla iman etmiş biz varız bir de bu imana yanaşmamış kafirler var Siz ve onlar diyor Kur'an-ı Kerim Dolayısıyla biz zihnimizde buna alışık hazır bir ortam oluşturursak yani biz müminler bir kutubuz kafirler bir kutuptur diyebilirsek Allahu Teala'nın Kur'an'ı da onlarca ayetiyle bize bir nur gibi akmış olur Kur'an-ı Kerim Haya öğretiyor insanlara Mümin hayalı insandır diyor Bu hayayı kaybettiği zaman mümin çok şey kaybeder dolayısıyla hayalı insan Kur'an'ın akıttığı nurlardan daha çabuk kendisine akıntı alır ve adaleti o öğretiyor Ey müminler adil olun düşmanınız bile olsa karşınızdaki adalet neyi gerektiriyorsa onu yapın ananız babanız da olsa taraf tutmayın Allah Allah demek ki adil olmayan, zalim olan birisi Kur'an-ı Kerim'in akan nurundan, feyzinden, bereketinden istifade edemez, okur yani çok Kur'an okur ama istifadesi olmaz mümbit olmayan bir toprağa her gün su dökmek gibi olur tohuma da yazık olur suya da yazık olur o tohum orada büyümez çünkü o toprak bitki bitirmek için özelleştirilmiş bir toprak değildir mümin de böyle ve Kur'an rahmeti bize aşılar. Merhametli olacaksınız der. Allah'ın rahmetinin anılarak Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Ve o rahmetin özüne sığınmayı tavsiye eden Nas suresiyle bitiyor. Böylece mümin merhametli oldukça Kur'an ona daha çabuk gelir merhametini gaddarlığa, zalimlığa, hainliğe, ters adamla bıraktığı zaman da Kur'an-ı Kerim ona gelecekse de gelişini erteler bu sefer Alâ külli hâl Dedik ki Ashab-ı kiramı örnek olarak baktığımızda Ashab-ı kiram cahiliye toplumundan vahşi bir hayat yaşayanlar arasından gelip Kur'an'ın nuru ile aydınlanmış insanlar oldular Kur'an onların üzerinde Allah'ın muradı olan ahlakı, hayat tarzını gerçekleştirdi. Kıyamete kadar da onları örnek almamızı istiyor Allahu Teala. Demek ki Kur'an'a yöneldiğimizde Kur'an tutumumuzdan, konuşmamızdan, itirakimizden, hayamızdan, adaletimizden, rahmetimizden, insafımızdan, sevgi kurallarımıza kadar her şeyi Kur'an şekillendirecek. Bizi de Kur'an şekillendirsin diye öncesinde zeminini hazırlayıp, çabalayıp böyle gübreleyip, sulayıp bekleteceğimiz bir toprak olmalı diyoruz. Bunun için dedik ki düzenli hayat, kaliteli iş yapan hayat, iç enerjiyi hareketlendiren ihlas bunları gündeme çıkarır Kur'an dedik. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin Kirf, fəin nızıkkıra tan,